Şimdi benim bir miktar birikmiş param var. Şimdi ben her sene Ramazan ayında zekatı vermeye çalışıyorum ama şimdi geçen seneden bu döneme kadar hani elime geçtikçe para yatırıyorum. Şimdi en son atıyorum 60 milyar olduysa yani ben bu zekat hesaplarken nasıl hesaplayacağım? Evet. Yöneltelim inşallah hocamıza. Sıhhat diliyoruz efendim. Ankara'ya selamlarımızı iletiyoruz. Hanımefendiyi kutluyoruz değil mi? İslam'ın 5 temel esasından birisi olan zekat. E, ibadetin yerine getirmek için bir çaba içerisinde, bir niyeti var. E, bunu zekatı vermek istiyor. Çok güzel. Nasıl verecek? Şimdi mesela 60 bin liradan bahsetti, değil mi? Yani bir borcu var mı? Yok. Varsa düşecek hı hı. bu 60 bin liradan. Yoksa bu 60 bin liranın üzerinden bir yıl geçecek. Diyelim ki geçen sene bir Ramazan'da 60 bin lirası vardı. Bu seneki bir Ramazan'da yine 60 bin lirası var. Yani ilave olmamış ama eksik de olmamış. 60 bin liranın yüzde verecek. Evet. Yani 10 lirada kaç? Yani 10 bin lirada ne kadar diyor? 250, lirada, 250 değil lira. Değil mi? 20 bin lirada 500 lira diyor. 1800 40 bin, bin 900 lira gibi bir rakam aşağıya kolajım. İşte o kadar verecek. Yani yüzde iki Şunu soralım hocam. Mesela e, anladığım kadarıyla Aydanaya para yatırıyor. Bir, üzerinden bir kamerayı yıl geçen parayı tam tutturamıyor. Yani e, 50 bin lira mı yoksa 55 bin lira mı yoksa 60 bin lira mı? Onu neye göre belirleyecek? Hocam kamerayı yani e, hani hicri takımda e, günler 354 gün. E, Bizim kullandığımızda 365 miladi gün. Miladi takım esasında 365 11 gün fark var. Şimdi biz kamerayı takımı esas alacağız. Yani elimizdeki nakit paranın üzerinden 354 gün geçince... Kaç lira var ona bakacağız. 50 bin 500 lira var. 50 bin 500 liranın üzerinden zekat verecek. 60 bin var. 60 bin üzerinden zekat verecek. Yani 30 bin liranın üzerinden 354 gün geçti diye 30'unkini vermeyecek. Hayır verecek. Yani. Tabii. Yani geçen sene bir Ramazan'da e, derim ki 30 bin lirası vardı. Aradan bir sene geçti 40 bin lira oldu. Evet hocam. 40 bin liradan verecek. O son... E, 5000 lirası ister bir ay önce üzerine ilave edilmiş olsun. Yani son anda, vereceği anda elinde hazır tabii, olan miktara göre zekat. Yani nasıl? her Hesaplar ilave sürecek. ettiğini üzerinden ayrı ayrı e, bir bir şey gerekir. yok. Bir nisap miktarı var. 80 gram, şimdi 8 bin lira, 8 bin 100 lira. Hatta evet, 8 bin 200 lira derim, 101 lira filan e, gramı. 100 lira diyelim kolay olsun hesabı. 80 81, 18 gram ne yapıyor? 8 bin 100 lira. 8 bin 100 lira dedim. 8 bin lira dedim. Evet. 8 bin lirası var geçen sene. Zengin sayıldı. Üzerinden bir gelin geçti. 8 binin üzerine ilave oldu. Ne kadarıyla 5 bin ilave oldu. 13 bin oldu. Ama bu 5 binin bini 8 ay önce, Efendim diğer bini 6 ay önce, diğer bini 4 ay. Bunlara bakılmaz. Bir ilk başlangıca bakılır, bir de sonuna bakılır. Nisap miktarının üzerinden yani şimdi 8 bin liranın borç, borcun dışında 8 bin liranın üzerinden bir tam yıl kameri 354 gün geçince elinde ne kadar para varsa onun üzerinden zekat verecek. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz hocam. Açıklayıcı bir cevap oldu.